Abdestin sünnetlerinde zaten dikkat ederiz. Ama e, tek tek saymaya çalışayım. Önce abdeste niyet etmek. Her organı yıkarken besmele çekmek. Dişleri misvaklamak e, veya parmaklarla ovalamak. Ağza ve buruna üçer defa su vermek. Ağzaları yıkamaya hiç ara vermemek. Kulak kepçesinin içine, arkasına ve boynumuza ıslak elle mesh etmek. El parmaklarının aralarını...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 Bunlar abdestin mekruhlarıdır. Yani dilimizde hoş karşılanmayan şeylerdir. Evet. Şimdi öyle vakti girmek üzere. Yola çıkarken abdestliydim. Abdestimi tazelemem gerekir mi, gerekmez mi? Onu kendiniz bilirsiniz efendim. E, herhalde abdesti bozanlar nelerdir demek istiyorsunuz. Oğlunuz çok anlayışlı değil bence efendim. Bilmem ki. Siz daha iyi bilirsiniz.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 Değirmenci efendi seni işinden almayalım. Değirmen çalışıyor efendim. Hanımla çocuklar... Ya, ...maşallah. <gülüyor> <gülüyor>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 ...güzelce yıkamış oluruz. Ee, şey... ...bu arada göbek çukuru ve kulak kıvrımlarında... ...kur yer kalmamasına dikkat etmeliyiz. Ayrıca... E, ...ayaklarımızın bulunduğu yerde su birkiyorsa... ...ayaklarımızı en sonunda yıkarız. Aferin maşallah. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Ha, işte bu benim oğlum. Peki sen bütün bunları biliyor musun? Biliyorum ama... Aması ne? E, pek anlatamıyorum...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 Teğemmümün farzı ikidir. İki darp bir niyet. Niyet etmek ve elleri iki kere toprağa vurup yüzümüzü ve kollarımızı mes etmek yani. Su bulunmayacağına iyice inandıktan sonra gereken her şeyi yaptıktan sonra temim alınmalıdır. Su bulunur bulunmaz teğemmüm bozulur. Abdesti bozan şeyler teğemmümü de bozar. <gülüyor> Siz ne güzel baba evlatsınız böyle.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 Soru soran siz değilsiniz ki ben soruyorum. Sen cevap veriyorsun. Olsa olsa ben sizi meşgul etmiş olurum. Aman efendim ne önemi var. Hükümdarımız fakirhanemize misafir olmuş. Bundan büyük saadet mi olur? Bildiniz demek. <gülüyor> Biraz daha kalsanız da şöyle bir kuzu kessem size. Yok yok yo. gerek yok. Allah razı olsun. Ol. Biz fazla kalmayacağız. Ama her Müslümanın öğrenmesini istediğim temel bilgileri soracağım Biliyorsanız ne âlâ ama bilmiyorsanız e, İzin verirseniz sorunuzu cevaplayayım <gülüyor> Buyur yav. Allah'ın emri olarak kıldığımız namazlara farz namazlar denir Peygamberimizin emir ve tavsiyesi olan namazlar sünnet namazlardır Vacip namazlar da bu ikisi arasında bir mertebedir Allah'a yakınlığı arttırmak için kılınan namazlara nafile namazlar denir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 Kıyam efendim. Yani ayakta durmak. Tekbir alıp eller bağlandıktan sonra ayakta durulur. Önce subhaneke okunur. Allahu ekber. Subhaneke Allahümme. ve hamdik. Ve tebare kesmük. Ve talacettük. Ve la ilahe gayruk. Güzel. Kıyamdan sonraki farz? Kıyamdan sonraki farz Kıraat Efendim. Yani kıyamdayken Kur'an okumak demek. Sübhaneke'den sonra Evzu Besmele çeker, Fatiha suresini okuruz. Sonra? Sonra bir sure daha okunur. Mesela? Mesela Kevser. Yani İnna-ı suresi okunabilir. Ve Allah'a Ekber diyerek rüküye girilir Rüküde başla kuyruk sokumu erkeklerde aynı yükseklikte olmalıdır.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 ...dizlerinin üzerine düz olarak kor. Kadın olsun, erkek olsun... ...rükuda şu tesbihi okurlar. Üç kere... ...subhane rabbiyel azim... ...subhane rabbiyel azim... ...subhane rabbiyel azim. Esasen bu tesbih duruma göre... ...üç defa okunduğu gibi... ...beş veya yedi defa da okunabilir. Evet. Peki... ...hazır eğilmişken hemen secdeye gidiversek? Olmaz efendim. Rükudan doğrulmak icap eder. Rükudan doğrulurken...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 Allah'a en yakın olduğu an secde halidir. Allah Allah Allah Allah. <Sessizlik> Secdede bir şey okunmaz mı? Affedersiniz söylemedim galiba efendim. Secdede şu tespih okunur. Subhan Rabbi ala, Subhan Rabbi ala, Subhan ala.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 Sonra ellerimizi Sonra dizlerimizi kaldırarak Hiç oturmadan ikinci rekata kalkarız İki secde arasındaki tekbirleri Belirtmedin galiba e, Onu siz biliyorsunuz eyyali efendim Aa, Bizi dinleyenler arasında bilmeyenler olabilir ama Peki efendim belirteyim Namazda rükudan doğrulurken Semihallahü lümen hamide Rabbena alekel ham Dedikten sonra allah ekber diyerek secdeye gideriz Secdedeki tesbihleri okur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 Güzel Herhalde bu delikanlıyla konuşmamızdan sıkılan yoktur aramızda Ayrıca burası da pek güzel Değirmenci yemek de ikram etti elhamdülillah İzin verirseniz bu arada ayran da getireyim efendim e, Efendim benim az vaktim kaldı Biraz sonra özür dileyerek sizlerden ayrılmak zorundayım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 Ve baş sağ tarafa çevrilerek gözler sağ omuza bakarken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Sonra baş sola çevrilir. Gözlerle omuz başına bakılmaktadır. Bir kere daha Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir ve namaz biter. Selamdan sonra hiçbir şey söylemez misin? Allahümme selam ve minkesselam tebarekle yazel celale velikram derim. Aferin, aferin delikanlı. Sen hayran içmez misin?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 İki secde yap ve secdeden ikinci rekata kalk. Güzel. Birinci rekat güzel oldu. İkinci rekat. Yalnız besmeleyle ile fatiha ve bir sure daha oku. Rükü yap. rüküdan doğru. İki secde yap. Otur. Sadece ettehiyat oku. Ve üçüncü rekata kalk. Üçüncü rekata geldik. Üçüncü rekatta yalnız besmeleyle ile fatiha oku. Rükü ve secdeleri yap. Dördüncü rekata kalk.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 Ben koyunları şairi çıkarayım oğlum. Sen hadi cuma namazını da anlatıver. Yüze yüze kuyruğuna getirdim madem. Siz bilirsiniz. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Evet delikanlı. Oldu olacak bir de cuma namazını anlatıver bakalım. Cuma namazı 16 rekattır efendim.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 ...veya dört rekatla bir selam verilerek kılınabilir. Her iki rekata başlarken... ...Sübhaneke okunur. Her oturuştada... da i ile birlikte... ...Salli-Barik okunur. Eğer selam verilecekse... ...Rabbena duası da okunur. Sevabı büyük bir namazdır. Ya değirmenci efendi... ...az daha seni götürüyorduk. Oğlun tam zamanında imdada yetişti. <gülüyor> ee, şey Allah. efendim bayram namazını da anlatacaktım. Ya affedersin yavrum dinliyorum.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 cüce kızlar da kim böyle? Benim kızlarım efendim. Gelin bakayım kızlar. Gelin, gelin evlad. Gelin, gelin, sıkılmayın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bakın kızlar, abinize ne sorduysam bildi. Size de sorayım mı? Sorun efendim. Eğer biliyorsak cevap veririz. Bana namazda okunacak sure ve duaları okur musunuz? Okuruz. Okurlar. Sen Selam oku geldim. bakayım evlad. <gülüyor> Allahu Ekber, Subhanak Allahümme ve bihamdik Hamdik, ve teber Rakismük, ve te ceddük ve la Ilahi gayruk. Euzbillahi min al Shaitan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احتنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Gayrı'l-mâdûb-i al aleyhim ve listâllîn. Bismillahirrahmanirrahîm. İnnâ eadaynâkel kevser. Fe sallili rabbike venher. İnne şâni hüvel ebter. Bismillahirrahmanirrahîm. Kul hüvallâhu ehad. Allah'u s lem yelid ve le lem yüled, ve le lem yeküllehü küfüven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euz bi Rabbil felak, minne şerrime halak, ve minne şerri qasikin iza ve kab, ve minne şerri fil uqad. Vemin Şerri Khasidin İse Khasid Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. Qul E'uz Bı Rabbı Nas, Milletı Nas, İlahı Nas. Min Şerri Vesvası Lıxan Nas, Allıdı Yusves Vesufi Nas. Min Al Jannatı Nas allah Ekber Ettehiyyatü Lillahi Vessalewatü Vettayyibat Esselamu Aleyke Eyühan nebi Ve Rahmetullahi Ve Berekatuh Esselamu Aleyna Ve Ala Ibadillahi Saliheen Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahu ekber. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Keme salleyte ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim. إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Aferin çocuklar. Aferin yavrularım. Sizlerle iftihar ediyorum. Ve ben de sizlere bir kese altın hediye ediyorum. Buyur alın e, bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür sağ Allah efendim. razı olsun. Hadi Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun. Güle güle. Sağ güle güle sağ. efendim. Güle güle. Şeref verdiniz. Gene bekleriz. İşte böyle.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 Birinci kaset itikat, ikinci kaset abdest, gusül ve namaz, üçüncü kaset mezheplerimiz, dördüncü kaset peygamberimiz.